Eş'ariyyu radıyallahu taala Ebu Musa el-Eş'ari eş-şerhabî bütün hutbe irad etti yani konuşma yaptı. Fakale o konuşmasında dedi ki: Ya eyennas ey insanlar yani ey Müslümanlar ittequu şirke Bu şirkten sakının. Ya yani sahabede şirk ne arar? Şirk Allah muhafaza kafirlik demek. Yani i̇şte onlar da şaşırdılar. Niye bize böyle bir şey diyor?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 Efendimiz sallallahu aleyhi ve sonra dediler ona ki vallahi Allah'a yemin olsun ki cenne. mutlaka çıkacaksın. Yani elbette çık, çıkman gerekiyor. Min makulte dediğin şeyden. Ne demek? Dediğin şeyin uhdesinden. Yani sen şimdi ortaya bir şey attın. Dedin ki şirk efendim karınca mayak sesinden gizlidir falan. Sonra da diyorsun ki yani bize diyorsun ki şirkten sakının.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 İkileri vardı orada söylemiş. Euzü bi keste var, Nauzu bi de var. Yani burada ne onlardan hangisini alsanız olur. Orada ikisine yazmışız. İkisini de okusanız ne zarar eder? İkisini de okusanız zarar etmez ama birini okusanız kifayet eder. 266 267 büyük dualarımda. Çünkü terhibi terapatisinden sonu seçemezsiniz şimdi. Hepsi Arapça kitabın yani o duanı neresi okuyacaksınız? Biz onu dua okunuşu diye ayırıyoruz ya. Duanın okunuşunda var.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 Daha bugün da sabah Tabarani Kitabu't-Tabaran'dan efendim diyor 100 sayfayı incelemişim. Sabah namazdan sonra. Dün gece Azm-i Mahmudü'd-Dani gelmişim 100 100 sayfayı geçmişim. Yani böyle u, acayip zor ilimler ve evet sizin gördüğünüz gibi büyük punto değil. Kocaman kitaplar yani. yüz sayfa ne demek? Yani 200 300 sayfa kitap okumuşum. E, dün geceyle bu sabah söylüyorum. Ve birçok rivatı görüyorum. E, çok araştırıyorum ama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 Ya da yazılmamış da ya bilmiyorum. Ben yani cebi kenar yolda taşıyorsunuz elinizde diye onu bilmiyorum. Yani o günde baktık sanki cepte vardı ama yani ben cebeye hepsini koymaya çalıştım. Ee, yani doğalarım kitabındakinin. Efendim velakin e şimdi arkadaş bakıyor efendiler. Eğer varsa cepten de numara verelim çünkü biraz cep daha kolaylığınıza geldisin Ama 266 ve 67'de. Ee, Doğalın kitabında kesin vardır. Şimdi geldik kitabu sünneti. ikinci kitaba geçiyoruz iklas kitabı bitti ama bu duayı mutlaka okumanız artık farz oldu hepimize. e başka bir şey çünkü hadiselerimizde diyor ki ele avali ben size öğreteyim mi mağiyuz dibo, küçük bir şirk ve büyük bir o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 İki lafız var doğalan kitabında görürsünüz. Yani şirkin, gizli, açık, her, bütün tehlikesi kalkıyor. E insan bunu okumaz mı? Bu sevap kazanmaya da benzemiyor. Çünkü bu adamı cehennemden kurtarıyor yani. Hadi sevap, fazla sevap kazanamadık, fazla dua okuyamadık. Ama bunu mecbur okuyorsun. Neden? E, kıldığın namazda da riya girerse e, o zaman namaz oruç da gidiyor. Onun için bu sevabın artısından ziyade yapılan işleri korumaya yarıyor.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 dur, yıkanma vakti yetişmiyor, akşam olacak, o günlük şeyini okumak istiyor, duaysa okur cünüpken. Sübhanallahü elhamdülillahü la ilahe allahu ekber, cünüp bile bunsuz durmasın diyor. Zikretsin yani. Tabii ki çıplak vaziyette ilişki anında kastetmiyoruz. Ama yıkanmasına yarım saat veya su sunuyor veya bir zarureti var, beklemesi gerekiyor. E zikirsiz niye dursun? E, Azra'yla selam gelse bekle, şofpende suyu ısıtıyorum mu diyeceksin?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 Damadımdır, çok sevdiğimdir, Allah ve Resulü'nün sevgilisidir ama e, Allah seçiyor bunu diyor. Ben, benim evimde bir şey yok diyor sallallahu aleyhi Bu kadar hadis var ya. İşte sünnete uymak. eli sünnet olmak demektir. Onun için bu bab çok önemlidir. 99 tane hadis-i şerif söyleyeceğiz, okuyacağız. Bu dersleri kaçırmayalım, birbirine takip ettiren. Anil <gülüyor> Arbazı ibn-i Sariyete teala kâle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 sonradan çıkarılan dinde reform adına çıkarılan bu reformistlerin bidatlerinden sakının feyne kullu dalale her bidat dalalettir ve sapıklıktır yeni çıkan dinde reform adına yeni çıkan her bidat sapıklıktır yahudi Hristiyan cehenneme girecek o Süleyman Ateşler çıkardı Abdullar çıkarttı Afganiler Reşit Rızalar ne reformist hareketi 100 sene evvel Mısır'da başlattılar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 Amin. وصلى الله تعالى سيدنا محمد وعلى اله وصحبه محمد سيد طابت مناقبه محمد صغه الرحمن في النعام مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق الخلق